Evet maalesef bir ızdırap youtuberında filminin fragmanı yayınlandı. Neden maalesef diyorum? Çünkü ne zaman bu şekilde karı kız muhabbeti, alkol muhabbeti başka ne çeşitler vardı? Kızlara cinsel şaka yapan YouTuber'lar. Bu tür insanların ne zaman bir filmi çıkacak olsa ya da kitabı çıkacak olsa hedef kitleleri herhalde bunlara dinsiz imansız diyor. O yüzden bunlar da Kitapları ya da filmleri çıkmadan önce ateistlere sallıyorlar. Hani dinsiz olmadığın çünkü en basit o şekilde kanıtlanır diye. Çünkü Allah 2 nokta üst üste alkol kullanmayacaksın. Allah 2 nokta üst üste zina yapmayacaksın. Primci YouTuber 2 nokta üst üste. Rabbim bunları yapmamak zor geliyor. Bunlar çok zor. İbadeti falan geçtim tabii arkadaşlar. <gülüyor> Onlara hiç girmiyorum. <gülüyor> Günlük ibadetlerini yapmamayı falan Onlara hiç girmiyorum zaten de Şimdi Rabbim alkol kullanmamak çok zor geliyor bana Onun yerine ateistlere sallasam Aynı şey Yani ateistlere sallayayım aynı şey Silinir bence günahlarım Maalesef şu anda anladığım kadarıyla Oğuzhan Uğur'a da dinsiz diyorlarmış Yaptığı muhabbetlerden dolayı Büyük ihtimalle O da çok büyük ihtimalle Öyle olmadığını kanıtlamak için Ateistlere salladığı bir video çekmiş <Gülüyor> Cevap versem mi arkadaşlar? İlk gördüğüm zaman bayağı sinirlenmiştim ama artık sinirliyken video yapmamasını öğrendim. Zamanında kedicilerle başımı derde sokmuştu bayağı Hatta daha da sinirliyken bir video yapmıştım. Neyse ki o video bozuldu. Bu da mı tesadüf? O yüzden yükleyememiştim. Sonuç olarak sinirliyken bu tür videolar yapmamayı öğrendim. Biraz sinirim yatıştı. Şimdi konuşabiliriz. Bazen oluyor ya, Bu tür insanlara hani o insanlar dini savunan kesimler. Onları o şekilde görüp biz de ateist olarak cevap veriyoruz. Şimdi <gülüyor> versek mi ki? Çünkü bu aslında dini savunan kişi sayılır mı? Besbelli çünkü yani. Abi sana dinsiz diyorlar. Eserinde filmin çıkacak ya da belki daha önce yaptıysa kitabı çıkacak olduğu zaman yapmıştır. Diyorlar ki o pis dinsizin, pis ateistin filmine gitmeyiz. Hemen bir video çekebilir misin ateistlere sallayan? Neden? Çünkü Türkiye'de Ateistleri sallayarak hiçbir şey kaybetmiyorsun. Yani bunun hiçbir sonucu yok. Hani katlanman gereken hiçbir sonuç yok. Bu aynı şey gibi. Amerika'da adam bakıyor oyları biraz az. Hemen diyor Ermenilere yaranmaya çalışayım. Neden? Çünkü Türkleri kızdırdığın zaman hiçbir şey kaybetmiyorsun. Kaybedecek bir şeyin yok. Ermenileri kızdırdığın zaman birçok oy kaybedebiliyorsun ama. Lobileri güçlü. Bu da onun gibi. Şimdi adamın yaptığı dalgayı düşünün ateistlerle ilgili. Kendi kafasına bir hayali ateist uydurmuş. Diyor ki... Hala da atistler çıkıyor. Yok efendim Allah varsa Afrika'daki çocuklar niye ölüyormuş? Arkadakiler de gülüyor. Bir de onu merak ediyorum. O arkada gülenler kim? Hayal etmeye çalışıyorum tipleri. Gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Büyük ihtimalle suratlar komple sakal olan, Sakaldan suratlar, doğru düzgün gözükmeyen, ince uzun, yer yer yırtığı olan, hipsterlık olsun diye kot giymiş, ağzında sigarasıyla programı seyreden tipler. En azından dediğim gibi öyle hayal ediyorum. Kim onlar ya? On önce onları bulalım. Yani o gülme efektini yapan barzolar kim? Ya da gerçek mi? Yoksa insanları güldürtüp ondan sonra uygun yerlere ekliyor mu? Ne dersiniz? Çünkü bazen öyle yerleri gülünüyor ki nasıl bir hamileyken radyasyon yemiş? Yani ne, ne tür bir radyasyon yemiş olman lazım? O tür esprileri gülmeyin için. Bilemiyorum. Empati yapamıyorum. Birçok grubu empati yapabiliyorum. Bunları yapamıyorum. Cumaliceber seyreden kesimi Hayal edebiliyorum. Gözümün önüne getirebiliyorum. Enes abimize laf edemezsin kesimini gözümün önüne getirebiliyorum. Recep Evedik seyredenleri gözümün önüne getirebiliyorum. Bu tiplere getiremiyorum abi. Yani şu filmin fragmana bir bakın. Borç Harç filmi. İnsanlar tepki göstermesin diye ateistlere sallayacağına iyi bir film çekseydin daha iyi olmaz mıydı? Yalnız bir konuda tebrik ettim filmde. Komediye mafya unsuru karıştırmışlar. Bu gerçekten orijinal fikri risk alıp Değildiğiniz için sizi tebrik ediyorum. Her neyse o espri yapıyor. insanlar gülüyor. Çünkü çok komik gerçekten. Afrika'da çocuklar neden ölüyor çok komik. Sonra da diyor ki Allah sabrediyormuş. Bizi böyle yukarıdan bir vurursa ezermiş. <gülüyor> ne diyorsun lan sen? Buyur ezsin. Ezsin abi. Bekliyorum. Öyle bir şey olmayacak. Neden biliyor musun? Tabii ki biliyorsun. <gülüyor> Tabii ki biliyorsun lan. Neyin ne olduğunu sizin gibi insanlar da bizim kadar iyi biliyorlar. O yüzden zaten... Sizlere laf anlatmaya çalışmıyorum. Çünkü siz de biliyorsunuz ki zaten. Ama hedef kesiminiz belli. Onlara alt insan demek istemiyorum. Yani alt insan derken alternatif insan anlamında. Hani alternatif müzik falan dinleyen. Senin bu kesime hitap eden karı kız muhabbeti işte. Alkol alırken babama yakalandım muhabbeti. Ondan sonra 15 liralık buttplugla 45 liralık buttplug'ı karşılaştırdık muhabbeti. Bak öyle bir şey çekse. Çekersen söz ben de seyredeceğim. Bu tür filmler çekmen Bunlar hiç umurumda değil Neden? Hedef kitlemiz zaten aynı değil Ancak sırf o hedef kitleye yaranabilmek için Bize bu şekilde salladığın zaman O zaman sıkıntı oluyor Bu arkadaşlar Aynı zamanda Türkiye'deki ateistlerin ne kadar Sahipsiz olduğunu gösteriyor Çünkü başka bir azınlık grupla ilgili Böyle bir video yaptığını düşünsenize Mesela LGBT ile ilgili Gene Cemilmaz Yılmaz çakması üslubu yapacak böyle Bunlar var ya bunlar Bak şimdi bak iki erkek ne yapıyorlar biliyor musun? Bir tanesi abi öne geçiyor, indiriyor öteki de erkeğe geçiyor tak tak tak tak. Arkadan da embriyoyken yoğun radyasyona maruz kalmış arkadaşlar gülüyor tabii. Mesela böyle bir video yaptığını düşünsenize. Olabilir mi böyle bir şey ya da başka bir azınlık Alevilere böyle bir video yaptığını düşünsenize. Bunlar var ya bunlar, bunlar namaz kılacak tamam mı? Namazı biliyorlar. Ama abdesti bilmiyorlar. <gülüyor> Abi çok komik amına koyayım. Tabi o amına koyayımı. Biiip diyecekler. Böyle bir şey yapsana. Olur. Daha o sözü bitirmeden çatallı kılıcı sokarlar adama. Demek ki bu noktada aslında kendimize sormamız lazım. Bizim doğru düzgün bir organize derneğimiz yok. Herkes işim var diyor. Benim de öyle işim var. Hepimizin işi var. Günün birinde umarım işi olmayan bir hukukçu arkadaş böyle bir dernek kurar. Dinsizler Derneği diye mesela. Düşün şöyle bir şey duydum. Canan Karatay veganlara tahıl beyni demiş. Anında dava açmış. Vegan derneği mi vardı ki? Bak olduğunu bilmiyordum yani. Anında dava açmışlar. Burada bu tür insanlara yani ateistlerle ilgili bu şekilde konuşan insanlara illaki dava açmana gerek yok ama en azından tepkini gösterirsen çünkü bu adamlar ona göre hareket ediyor. Diyor ki şunlara sallarsam tepki çeker miyim? Seyircim azalır mı? negatif bir etki yaratır mıyım? Bunu düşünüyorlar. Davasından değil yani. Olduğunu sanmıyorum. O yüzden bu konuda dinsizlerin gerçek anlamda böyle sözde değil gerçek anlamda örgütlenmesi ve bu kişilerin hukuki haklarını koruması lazım. Ya da tepki gösterilecekse basın sözcüsüne çıkıp tepki göstermesi lazım. Yoksa bana ne? Adamın gerçekten dini savunduğunu düşünüp de söylediği argümanlara ve veririm isterseniz cevap en klasik gördüğüm olay o arkadaşın da anlattığı Bir adam varmış, Kur'an'ı okuyunca içi kıpırdamış böyle, kıpır kıpır olmuş. İslam'a geçmeye karar vermiş. Eğer demiş bir işaret görürsem İslam'a geçeceğim. Hangi ayet söyler misin bana? Lütfen. Çünkü hep bunu görüyorum. Özellikle de bu tür insanlarda. Bu tür insanlar da aslında toplumun bir aynası. Toplumda çok fazla var böyle insan. Sizin mahallenizde de %100 vardır. Bizim mahallede de vardı. Bu şekilde abiler. Adam sürekli karı kız muhabbeti yapar. Uyuşturucu muhabbeti yapan da vardı. Alkol muhabbeti zaten. Çünkü biliyorsunuz alkol almak çok büyük bir meziyet. Yani herkes yapamaz. Alkolü bardağa koyacaksın da ağzına götürecek büyük meziyet yani bunlar. Özellikle alt, e, alternatif insanlar için. Alt insanlar için gerçekten büyük meziyetler bunlar. Övünülecek şeyler yani. Mahalledeki abi bütün bunları söyler. Ama kafa güzelken bir de Allah kitap muhabbeti yapar. Yüzde yüz vardır bak sizin mahallede de. Gene dinsizlere sallar falan böyle. Ateistlere sallar. Yani YouTube'da 2-3 tane bunlardan çıkmış olması tesadüf değil. Toplumdaki o insanları yansıtıyorlar. Evet her neyse merak ediyorum hangi ayeti görünce içi kıpır kıpır oldu. Ya da hangi sureyi komple okuyunca içi kıpır kıpır oldu. Bir tane söyle. Söyle okuyalım bizim de içimiz kıpır kıpır olsun. Çünkü biliyorsun ben baştan sona bildiğim için okumamış ama okumadan inanan... İnanıyoruz diyen insanları bu şekilde inandırabilirsin. Ama ben merak ediyorum. Neresi? Yani nereyi okuyunca için kıpır kıpır oluyor. Nereyi okuyunca vay be diyorsun bu o kadar muhteşem ki bir insan tarafından yazılmış olamaz. Neresi? Merak ediyorum. İsteyen açıklayabilir. Bu adamın okumuş olduğunu sanmıyorum zaten de. Evet sizin tahmininiz var mı arkadaşlar? Nereyi okuyunca etkilenmiş olabilir. Ve bu tür insanların süper bir bahanesi daha var. Yani sen daha Allah'ın en basit yasakladığı şeyleri uygulamıyorsun. Ama Allah yok diyenlere sallıyorsun. Yani o kadar inanıyorsun ki belki var veya var olabilir değil. O kadar inanıyorsun ki inanmayanlara sallıyorsun. Şey falan diyorsun böyle. Ne demiş ya? Bir böbreği daha laboratuvarda yapabildiniz mi? <gülüyor> Diyaliz makinesi. Diyaliz makinesi abi. Merak etme yakında böbreğin gerçeği de yapılacak. Ya kulon olarak ya 3'te yazılacak. Gelecekte onlar da olacak merak etme. Ha bir de şuralar tabii. Ey ateistler bilmem neyi biz çözemedik. Hala mı inanmıyorsunuz? Tamam. Ben kuyruklu yıldız tarikatına inanıyorum. Sen buna inanıyor musun? Kuyruklu yıldızın gelip bizi kuyruğunu alıp başka bir gezegene götüreceğine, cennet gezegenine götüreceğine inanıyor musun? Neden inanmıyorsun? Sen bir böbreği laboratuvarda yapabildin mi? Yaptın mı? Peki o yapanı kim yarattı? Neyse niye ciddiye alıp bu konuda cevap veriyoruz ki adama? Adam da zaten büyük ihtimalle neyin ne olduğunu bizim kadar biliyordur. Ancak büyük ihtimalle patronları kimse o ne diyor falan çıkıp demiştir. Böyle bir video yapacaksın o da yapmıştır yani. Biz de 40 akıllı kuyudan o taşı çıkarmaya çalışıyoruz. Evet bütün bunlara başvuracağına iyi bir film çekseydin abi daha iyi olmaz mıydı? Zamanında Enes Batur'un filmine salladın. Şimdi Enes Batur'un filminden daha kötüsünü çekmişsin abi. Biz yapılamaz diyorduk yani buna. Herkes demiş ya ilk defa işte filmi beğenen 25 bin kişi... Beğenmeyen 30 küsür bin kişi yani fragmanı ilk defa dislike'lar like'ları geçti. Benim anlayamadım o 25 bin kişi kim? Yani o fragmanı görmüş ve beğenmiş olan 25 bin kişi kim? Hayatlarını ilk defa mı film görmüşler? Hayatlarında ilk defa bakıyorlar böyle. Ama bu ne lan? Komedi gibi ama mafya da var içinde. Hım. Nasıl olabilir lan bu? Delik ahlığı gibi ciddi ciddi. O ne diyorsun bastı lan onları? O 25K'yı o ne diyorsun bastı? Gerçek mi o insanlar? Ben bu insanları görmek istiyorum. Neye benziyorlar? Çünkü hayal edemiyorum. Bu insan neye benziyor? Hayal edemiyorum. Yardımcı olun arkadaşlar biraz. Bu şeyler mi acaba ya? Kozmetik mağazasına canlı yayın açarak giren kalın çerçeveli humanist gözlüklü kızlar falan. Onlar mı acaba? Bilmiyorum. Aklıma gelmiyor başka bir şey. Bir şey soracağım. Mesela film çıktığı zaman 25 bin kişi de on basacak mı IMDB'de? Gene Enes Batur'un filmi gibi 30 bin tane 10, 30 bin tane 1. Geri kalan hiçbir şey yok. Öyle mi olacak film? Büyük ihtimalle öyle olacak. <gülüyor> Büyük ihtimalle öyle olacak. <gülüyor> Ve yine orada şuna kızmışsın. Bizimkiler yani Türkiye'de bir iş yapmaya çalışan birisi olunca aşağı çekiyorlar. Evet doğru. Ama senin bu konuyla ne alakan var? Sen bir iş yapmaya mı çalışıyorsun? Bu mu yani yaptığın iş bu mu? Ya da ben bu filmi seyredip gömdüğüm zaman bir iş yapmaya çalışan idealist insanı aşağı mı çekmiş olacağım? Bir iş yapmaya çalışan bizleriz abi. Ama işin güzel yanı. Senin gibi insanları gördükçe idealistliğe daha sıkı sıkı sığırlıyorum. Hiçbir zaman dürüstlüğümden ve idealistliğimden ödün vermeyeceğim. Çünkü benim seyircimin sayısı az olsa da 171 bin şu anda. Bana aşırı sahip çıktılar. O yüzden ben de nasıl bir yapım yapsak güzel olur. Nasıl bir yapımın eksiği var. Ben olsam nasıl bir yapım seyretmek isterdim. Ya da nasıl bir yapım insanlara faydalı olur. Bu şekilde düşünerek iş yapmaya devam ediyorum. O arkadaşların sayesinde yani bana sahip çıkan insanlar sayesinde. Bütün bu ufak hesapları yapacağına gidip daha iyi bir film çekseydin yani neden yapmadım bunu? Çünkü şunu diyorsunuz değil mi? Ben şu ün noktasına geldim. Bu noktaya geldiğim için artık nasılsa içinde ben olduğum için insanlar seyredecek. O yüzden de malı götüreceğim bu filmden. O yüzden de neden emek harcıyım ki? Neden para harcıyım ki? Eğer bunu yapacaksan o zaman zamanında Enes Potter'a laf etmeyecektin. Yani Hep kendine dalga geçip duruyorsun bana küçük adam diyorlar diye. Boyundan dolayı küçük adam demiyorlar sana.